Haftanın son gününe geldik ve bu sabahta sizlerleyiz. Cuma sabahına güzel bir haberle başlayalım. Kadıköy'ün ünlü kedisi Tombili'yi hatırlayanlarınız vardır. Geçtiğimiz günlerde Tombili'nin ölümü üzerine Anadolu kedisi grubu bir kampanya başlatmıştı. Kadıköy Belediyesi'ne hitaben başlattıkları kampanyalarını ve taleplerini hep beraber hatırlayalım. Kadıköy Ziverbey'de yaşayan ve ünlü tüm dünyaya yayılan Tombili 1 Ağustos 2016'da sevenlerine veda etti. Büyük kitlelerin hayran olduğu Tom Bill'in ölümü yaşadığı güleç çıkmazında kalbimizde yaşayacaksın yazılı fotoğrafıyla ağaca asılarak duyuruldu. Anadolu Kedisi projesi olarak Tom Bill'in ölümsüzleştirilmesi ve beraberinde hayvan sevgisinin aşılanması için Kadıköy Belediyesi'nden gönüllü heykeltıraşlarımızdan Ziver Bey'e Tom Bill'in kaldırım taşına oturan bir heykelinin yapılmasını talep ediyoruz. Japonya'daki ünlü Hachiko heykeli gibi 11 senedir mahallenin maskotu olmuş, ünlü Kadıköy'ü aşıp tüm dünyaya yayılmış. Tombili'nin de benzer bir şekilde hatırlanmasını ve unutulmamasını diliyoruz demişti. 17 bin kişi. Güzel haber geçtiğimiz günlerde geldi. Anadolu kedisi olarak başlattığımız Kadıköy Ziver Bey'e Tombili'nin heykeli yapılsın imza kampanyasına istinaden karar merci Kadıköy Belediyesi'nin girişimleriyle Tombili heykeli için tasarım çalışmaları başlamıştı. Heykelin yapımını üstlenen gönüllü hayvansever ve heykeltraş Seval Hanım'la bugün görüştük. Şu an çalışmalar hızla devam etmekte ve Eylül'ün son haftası için montaja hazır hale gelmesi planlanıyor. Alçı kalıplar üzerinde detaylar tamamlandıktan sonra heykel bronz dökümüne gidecek mesajını Anadolu Ködisi 17.000 imzacısıyla paylaştı. Ve şimdi Amerika'dayız. Hayvan hakları mücadelesi dünyanın her yerinde sürüyor. Hayvanlar ve Çevre Birliği, Wisconsin'deki domuz güreşlerinin iptal edilmesi için bir kampanya yürütüyor şu anda. Güzel haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu uysal hayvanların canice dövüştürülmesine karşı 170 bin kişinin imza atması. Fakat daha güzel de, daha da güzel haber, yetkililer ve eyalet yasama organı yani parlamentosu bunu yasaklama kararı aldığında ortaya çıkacak. Bakalım alacak mı hep beraber göreceğiz. Şimdi kadın hakları alanında bir kampanyayla devam ediyoruz. Kampanyanın sahibi dün bir başarı hikayesini paylaştığımız Erktolia ekibi. 135.000'den fazla kişinin imzaladığı kampanyaları çileme özgürlük diyen kampanya devam ediyor. Erktolia diyor ki yıllardır eski eşi Hasan Karabulut tarafından sistematik olarak şiddete maruz kalan Çilem Doğan beraberliği boyunca defalarca kez polise şikayette bulundu, koruma talep etti. Çilem Doğan için Hasan Karabulut'a karşı 5'i niteliksiz şiddetten 9 tane koruma kararı çıkartıldı. Sistem tarafından korunmayan Çilem Doğan, 10 Temmuz 2015 günü eski eşinin kendisine şiddet uyguladığı anda meşru müdafaa gerçekleştirerek eski eşini öldürdü. 8 Haziran 2016 günü Çilem Doğan hakkında aileden yakınını öldürmek suçu ile TCK 81R1D'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Verilen cezası haksız tahrik indirimiyle. 18 yıla ihal indiriminden 15 yıla düşürüldü. Hayatını savunmak için öldürmek zorunda kalan Çilem Doğan'ın kendini savunması meşru müdafadan sayılmadı. Mahkeme Başkanı Çilem Doğan'ın meşru müdafaa hükümlerinden yararlanması yönünde oy kullandı ve TCK 27 Taksim 2'den karara şerh yazdırdı. Cinem Doğan'ın dava dosyası avukatları tarafından temize gönderilecek. Çinem Doğan meşru müdafaa gerçekleştirdi, hayatını savundu. Sistematik erkek şiddetine maruz kaldı. Cinem Doğan'ın dirayetli duruşu şiddet gören kadınlar için umut oldu. Cinem Doğan hakkında verilen cezanın bozulmasını, meşru müdafaa gerçekleştirdiği için beraat etmesini talep ediyoruz diyor. Siz de bu kampanyayı change.org/taksim çineme özgürlük adresinden destekleyebilirsiniz. İsa Peközün kampanyasında sıra diyor ki uzman jandarma personeli az rütbesine terfi ettirilsin. Madde 91'e göre kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilikleri ve kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurların kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerinde eşit bir göreve atanmaları mecburidir. Atandıkları göreve başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar. Kadro kaldırılması nedeniyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. Kadrosunun kaldırılması nedeniyle açıkta kalan memurlar 71. madde esaslarına uyulmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. Kanun 2 yıldır ihlal edilmektedir. Bu nedenle kadrosu kapatılan uzman jandarma personelinin As subay rütbesine terfi ettirilmesi veya as subay kadrosunda çalışan uzman jandarma personelinin aynı özlük haklarına yükseltilmesinin kanuni zorunluluk olduğunu yetkililere bildirmek istiyoruz, diyor İsa Peköz ve kampanyasını imzalayan şu ana kadar 3 bin kişi. Cuma gününün sıradaki kampanyası sanat alanında. Ayangil Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hitaben konservatuarlar birleştirilmelidir, diyor bu kampanyada. Ayangil'e kulak verelim. Birlikte aynı sahneyi paylaşıyor, aynı eserde çalıyor ama birlikte aynı okulda okuyamıyorlar. Bu ülke bu insanlar bu ruh iklimi, ikilemden ayrıştırmalardan ötekileştirmelerden çok çekti. Doğu ve batı ya ilişkin bilgilerin toplamından tahmin edilemeyecek güzellikler ve sinerji doğacaktır. Türk modernleşmesi doğunun tümüyle dışlanması batının kısmen lekelenmesi üzerine kuruldur. Safi yüttinler, Ramoya, e, Osman dededen Bruckner’e, Alnardan Shostakovich'e ses dünyası bir bütündür. Aydınlar, gençler, umum halkımız düşüncesini içtenlikle paylaşmalıdır. Bu sesin özgürlüğü için gereklidir. Ülkenin, ulusun, sanatın sesinin özgürleşmesi uğrunda. Kültür ve sanatta topyekun bir kalite artışı ve anlam genişliği, derinliği özleniyorsa konservatuarlar birleştirilmelidir. Haydi düşünce başına diyen kampanyanın çağrısına katılıyorsanız Change.org'da bulabilirsiniz. Sanattan sonra geçiyoruz futbola.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 bu isteğimizi dile getirdik ve kendisi de seve seve yapacağını çok istediğini belirtti. Bizler de bu talebimizin EA Sports yetkililerine ulaşması ve gerçekleşmesi için bu kampanyayı başlattık. Mümkün olduğu kadar yayalım arkadaşlar. Ne kadar yayılırsa o kadarca kolayca sesimizi duyurabiliriz demiş kendisi. Kampanya imzasıyla destekleyen Alper Karayel şöyle demiş artık ülkemizin de Oyun sektöründe güzel yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir olay gerçekleşirse devamı elbet gelecektir mesajıyla EA Sports'a sesini duyuruyor kendisi FIFA 17 oyunu için. Cuma gününü Johnson Bayrağ'ın kampanyasıyla artık kapatalım, bayrağa kulak verelim. Diyor ki kendisi doğum kontrol hapları SGK güvencesine alınmalı. Günümüzde pek çok kadında ve genç kızda görülen kronik bir hastalık olan polikistik over sendromunun tedavisinde doğum kontrol hapları kullanılmakta. Polikistik over tedavisi edilmediği takdirde rahim kanserine neden olabilecek ciddi bir hastalık ve düzenli ilaç kullanımını gerektiriyor. Piyasadaki doğum kontrol haplarına sık sık gelen zamlarla bazı ilaçların fiyatları 30 lirayı aşmıştır. Bu durum maddi zorluk yaşayan pek çok kadını mağdur etmekte ve tedavilerine engel olmaktadır. Devletin piyasadaki tüm doğum kontrol haplarını güvence altına alması ve polikistik over sendromundan muzdarip kadınların mağduriyetini gidermesi gereklidir, diyor Bayrak sizlerin imzalarını beklediği bu kampanyada. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek ...bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Gelecek hafta pazartesi sabahı yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler...